Osmanlı'nın adaleti iyiydi, güzeldi de neden padişahlar kardeşlerini ve oğullarını öldürüyorlardı taht için? İşte orası kötüydü. <gülüyor> yani iyiye iyi, kötüye kötü. Yani bu biliyorsunuz ben sık sık size söylüyorum. Yani Osmanlı'da Osmanlı da maalesef ulema sınıfta kalmıştır. Ama şunu da unutmamak lazım. Ben küçücük bir talebeydim, yani şöyle imam Hatip okulu talebesi, işte o sıra medresede de ders görmek için gidip geliyorum, medresede herhangi bir gece yatmışlığım yok. Erzurum içerisinde olduğumuz için gidip ders görüp dönüp kendi evimize geliyoruz ya da iş yerimize geliyoruz. Bir gün hoca bir şey anlatmıştı, demişti ki Nizamiye medreseleri kurulduğu zaman Ulema ilmin cenaze namazını kılmış. Artık bundan sonra da alim olmaz demişler. Biliyorsun bizde de Nizamiye Medresesi'de yere göğe bırakmazlar. Niye? Çünkü devlet burada kendi istediği alimi yetiştir. Artık ilim ilmi hürriyet ortadan kalkar demişler. Ve temsili bir cenaze koymuşlar bir şey önlerine e, tabut, arkasından temzili bir cenaze namazı kılmışlar. İlmin ruhuna Fatiha demişler. Bundan sonra ilim olmaz artık. Ki son derece doğru söylemişler. <gülüyor> ben şimdi şahsen bugün de öyle, dün de öyleydi. Dipl bu okullar sadece diplomalı cahil yetiştiriyor. Dini bilmeyen ama bil bildiğini zanneden. Osmanlı hep onu yapmıştır. Hep onu yapmıştık. Şimdi bir tane örnek vereyim size, daha önce birkaç kere söylemiştim. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bir Talak Suresi var. Talak ile ilgili olarak Bakara Suresi'nde üç sayfa ayet var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih uygulamalarını gösteren rivayetler var. Ama Hanefiler'in yere göğe bırak bırakmadığı bir hidaye kitapları vardır. Hidaye El Hidaye Mergini'nin ki onu okumak okutmak büyük bir itibar sayılır. Biz de zamanında onu aldandık. Biz de okud ben okudum da okuttum da yani. <gülüyor> Sonra tabii o okutmamın sebebi de bunlardır. İlla hocam okuyalım dediler. Bir bir bir de sonra bunlar da vazgeçtiler yani. Vaktiler ki hakikaten ya kardeşim ben bunun her sayfasını yanlışlarını düzeltmekle mi uğraşacağım dedim, bıraktım. Şimdi o hidayede talak konusu, yani bir erkeğin karısını boşaması konusu bu ayetlerden hiçbirine dayandırılmıyor. Arzu eden bakabilir. Talak suresinden İki tane kelime var, onu da tamamen yanlış tarafa kullanmışlar. O da sonlara doğru. İki kelime alıyorlar. Koskoca sureden iki tane kelime alıyorlar. Baş yok, sonu yok. Onu da yanlış anlamlandırıyorlar. Talak suresi yok. Bakara suresinden talakla ilgili ayetler yok. Rasulullah aleyhisselam'ın talakla ilgili sahih hadislerinden hiçbir tanesi yok. Oraya bir hadis koymuşlar. <gülüyor> Şeyi e, Hidayen hadislerini şerh eden yine Hanefi hadis alimlerinden olan nasur sahibi Zeylai o hadise ilgili diyor ki feba anlatıyor anlatıyor en sonunda şöyle feba talel ihticacı bihi. Febatalel ihticaju bihi. Bu hadiste delil getirmek batıldır diyor. Niye? Bu hadisin sahih olan şeyler şekilleri var ama onu sahiplerini alırsa o hükümleri çıkaramayacak. Böyle bir talak sistemi getiriyorlar ki orada yeryüzünde kimsenin kabul etmesi mümkün değil. Ama kafir olma korkusuyla Müslümanlar kabul ediyor. Şimdi <gülüyor> bu hidayet kitabı. Halak için böyle. Dedim ya vakıfta okutu, okuttuğum zaman ya her bir bölüm Allah rızası için bir tane doğru dürüst ayet bir de hadis olsun. Ya bu ne böyle Allah aşkına ya? Bizim şimdi Fatih'te bu kitabı okutmakla övünen bir hoca vardır. Oldukça yaş, yaşlandı. Alım-satımla ilgili bazı bölümler anlayamamış. Geldi bir, birkaç kere vakfa geldi, ben onu okuttum o dersi. birim de söyledi ki, vallahi bir daha gelemeyeceğim, kusura bakma, niye? Ben dedi, hidayede hata olmaz dedim, sen her defasında hata çıkarıyorsun, dayanamıyorum dedi, gelmedi. <gülüyor> Şimdi hali okutmaya devam ediyorum. Şimdi <gülüyor> Fatih Sultan Mehmet Fatih medreselerini kuruyor, bu kitabı kanunla medresenin baş kitabı yapıyor. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye medreselerinde bu kitabı baş kitap yapıyor. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün eğitim merkezlerinin baş kitabıdır. Şimdi o cenaze namazını kılanlar haklı değil mi? Bugün bakın <gülüyor> size çok açık ve net söylüyorum. Çok açık ve net. Eğer ellerinde imkan olsa bugünkü gökte hakim olan kişilerle hakim olan şeyler imkan olsa bana bir tek ders bile üniversite verdirmezler. Çok açık ve kendileri biliyor bunu zaten. Bu bir iddia değil ki. Herkesin bildiği bir şey. Niye? Çünkü bu yanlışları ortaya çıkar. İşte bu üniversiteler ancak diplomalı cahil yetiştirir. Osmanlı medreseleri de öyleydi. Diplomalı cahil yetiştiriyordu. Bu yanlışlar ancak o şekilde kaldı. Şimdi doğruya doğruya yanlış yanlış. Şimdi bunlar böyle kafaları şartlanmasaydı tabii ki şeye karşı çıkacaklardı kardeş kaddine. Tabii ki orada bir suçsuz bir kişinin öldürülmesine isyan edeceklerdi. Ama susturulmuş ne olacak? Ve yapı öyle bir yapı oluşturulmuştur ki o şeyden sonra, işte o Abbasilerden sonra siz doğruyu söylediğiniz zaman zındıklıkla suçlanır ve öldürülürsünüz. Sorgusu sualsizdir. Tamam Evet.